Maide Suresinin 12. ayet ayet kerimesinden devam edeceğiz inşallah. Maide Suresinin 12. ayet ayet kelimesinde Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: Audo billahi min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi Ve Allah bizi birbirimize bağladı. And olsun ki, yemin olsun ki Allah İsrail oğullarından söz almıştı. Yeminle pekiştirilmiş, söz almıştı. Ve içlerinden on iki tane nakib göndermişti. Bu ayeti kerimenin başında geçen nakib kelimesi muhterem kardeşler. Bir toplumun durumunu, menfaatini gözetip koruyan toplumun büyüğü başkanları anlamına gelir. Yani bir nevi topluluğun kefili anlamında bir ifadedir. Burada Allah Celle İsrail İsrailoğullarından Hz. Musa aracılığıyla 12 tane görevli başkan, onları koruyan, gözeten, onlar için kefil olan 12 kişi, 12 başkan seçildiğini söylüyor. Niye 12? Çünkü biliyorsunuz onların on iki tane kabilesi vardı. Hazreti Yakup aleyhisselam'dan sonra meydana gelmiş olan on iki koldan meydana gelmişlerdi. Ve buradan her topluluktan bir başkan, bir gözetici kefil seçilmişti. Ve Allah buyurdu ki ayet devam ediyor. Ve Allah buyurdu ki İnni ben sizinle beraberim. Söz verdi onlara Allah. Yani bu toplulukları onlar için kefil olmuş olan onlar için görevlendirilmiş olanlara dedi ki Allah ben sizinle beraberim ama Allah'ın bu beraberliğinin bazı şartları vardı kayıtsız şartsız değil Allah'ın bir toplulukla beraber olması onları yalnız bırakmaması onları koruması gözetmesi bazı şartlara bağlıydı ve şartlar şunlardı şimdi geliyor 5 şart sayacak inşallah le'in bu buradaki la lam kasem içindir. Yemin olsun ki eğer siz ekamtumus salah namazı ikame ederseniz. Kim İsrail Hz. Hazreti Musa'nın ümmeti, Müslüman ümmeti neyle emir olunmuşlar? Namaz ile emir olunmuşlar. Yani tekrarlamakta fayda var. Siz kardeşler bunun farkındasınız. Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam için Emredilmiş sadece bir ibadet değil namaz. Bakın Hazreti Musa'nın Müslüman ümmetine de Allah namazı emretmiş. Namazı ikame etmeyi, ayağa kaldırmayı, onunla can bulmayı Allah emretmiş. Birinci şart. İkincisi, ve ateytumuz Zekatı verirseniz. Bak aynı. Birincisi, kule ile Allah arasındaki ilişkiyi düzeltir namaz. İkincisi de insanlarla toplum arasındaki ilişkiyi düzeltir. Üçüncü şart: Ve âmentum bir rusuli, tüm peygamberlerime iman ederseniz. Üçüncü şart. Bak, Arapçadan biraz anlıyorsanız, ve bir rusuli değil. Yani Hazreti Musa'ya iman ederseniz değil, sadece tek peygamber, bir rusuli. Çoğul. Ve tüm peygamberlerime iman ederseniz dedi Allah Cenâcâruhu ve bu şartta da koştu dört. Ve azzertumuhum o peygamberleri destekleyip onları korursanız ve akrebtumullaha qardan hasena bir de sonuncu şart olarak burada geçen Allah'a güzel bir borç verirseniz bu garda hasen meselesini önceki zamanlarda da işlemiştik muhterem kardeşler yani farz zekatın dışında Allah yolunda sadaka vermek ihtiyacı olanlara karşılıksız sırf karşılığını Allah'tan bekleyerek yardımda bulunmak. Bunu Allah kendisi için verilmiş borç olarak nitelendiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Karza hasen diyebildiğimiz bu kavram. Bunları yerine getirirseniz le ukeffiranna ankum O zaman ben de yemin ederim ki dedi Allah Celle Celaluhu. Allah da yemin etti ki o zaman sizin günahlarınızı örterim ve le kum cennetin tecri min tahtiha'l ve yine yemin olsun ki altlarından ırmaklar çağlayan cennetlerime, cennetlere sizi sokarım. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَكَاتٍ Kim bundan sonra inkar ederse, inkar yolunu tutarsa sizden فَقَدَّلَّ سَوَا اَسْسَب۪يلِ İşte o dost doğru yoldan sapıtmış, ayrılmış olur dedi Allah Celle Calehu. Şimdi muhterem kardeşlerim Maide suresinin 7. ayet-i kerimesini hatırlarsanız geçen hafta işlediğimiz 7. ayet-i kerimede Allah müminlere hitap etmişti. Ve müminlerden Semihna ve ata'na ya Rabbi işittik ve itaat ettik diyerek yaptıkları sözleşmeyi hatırlatmıştı müminlere Allah yani bize ümmeti Muhammed Aleyhisselam. Orada onlara verdikleri bu sözü hatırlatıp şimdi bu ayette de İsrailoğullarına da zamanında Allah söz aldığını onlarla ahitleşmede bulunduğunu fakat onların zamanla bu sözleşmeyi bozduklarını ve binaenaleyh ey müminler siz de Yahudiler gibi Allah'la yapılan sözleşmenizi bozarsanız onun geriyeni yerine getirmezseniz o zaman lanet, zillet, meskenet, mahrumiyet ve mahkumiyet size de gelecektir dedi Allah Celle Calehu. Dikkat edin ey müminler. Bu ayeti kerimeler bize hitap ediyor muhterem kardeşler. Bu ayeti kerimenin muhatabı kim? Müminler. Burada Vahyin ilk muhataplar olan peygamberimizin dönemindeki tabii ki ehli kitap uyarılıyordu. Bugün de uyarılıyorlar fakat aynı zamanda müminlere de hitap ediyor. Ey müminler nasıl ki zamanında Müslüman İsrail oğullarından sözü almıştık onlar bozdu ve lanetlendiler. Sizden de Allah söz aldı. Siz de sözünüzü bozarsanız burada sayılan şartlar onlar için geçerli olduğu gibi bizim için de geçerli değil mi? Namaz, zekat peygamberlere iman, onları desteklemek onları korumak, sünnetlerine sahip çıkmak, Allah yolunda karz-ı hasemde bulunmak. Bu şartlar bizim için de geçerli. Bunların gereğini yerine getirirseniz günahlarınızı örter cennetlere koyarım. Yapmazsanız eğer o zaman sırat-ı müstakimden ayrılmış olursunuz. seva es bu seva es Arapçada vasat, orta yol, ana yol yani sırat-ı müstakim demektir. Dalle, sapıttı demektir Arapçada. Dolayısıyla kim inkar ederse hala bu uyarlardan sonra dost doğru yoldan sapıtmış olur dedi Allah Celle Celle Ruhu mutlulam kardeşler. Şimdi burada önemli bir konuya giriyor ayeti kerime. Ehli kitapla alakalı bir hatırlatma yapılıyor. Önce 13. ayeti kerimeyi okuyup ondan sonra bu ayetin sebebinin huzuruyla alakalı ve hatta bu ayetle alakalı yapılan rivayeti inşallah hep beraber paylaşacağız. Ama önce 13'ü dinleyelim inşallah. Sözlerini bozmaları sebebiyle. Tutmadılar verdikleri sözü. Şartları yerine getirmediler ve bundan dolayı biz de onlara lanet dedik diyor Allah Celle Celle. Lanet nedir? Allah'ın rahmetinden kovulmaktır. Allah'ın rahmetinden, rahmetinden uzaklaştırılmaya rah lanet denilir muhterem kardeşler. Başka وجعلنا قلوبهم قاسية. Bir de kalplerini katılaştırdık. Bu tehlikeli bir şey. Sözlerinden döndüklerinden dolayı Allah'ın lanetine uğradılar. Bir de işin en tehlikeli tarafı kalpleri Allah tarafından katılaştırıldı. İbn Abbas radıyallahu anh bu kalp katılaşmasını şöyle açıklıyor diyor ki artık imanı kabul için yumuşamayacak şekilde kas katı kesildi kalpleri. Hissetmedi artık yani. Ne demek? Yani karşınıza peygamber de Çıksa artık vahyi okusa Hiçbir tesir göstermiyor demek Bırak bugünün hocalarını Bugünün talebelerini Bugünün anlatanlarını Karşına peygamber dahi çıkıp sana Allah'ın ayetlerini okusa Seni doğru yola tebliğ etmeye çalışsa Artık sen onu hissetmez Bir hale gelmişsin demektir Kalbin katılaşması budur Diyor İbni Abbas radıyallahu anh Hakkı duymaz Adalet tanımaz Zulümden günahtan korkmaz bir hale gelmiş Allah'tan korkmaz bir hale gelmiş demektir kalbin katılaşması. Niye ama? Bak Allah durup dururken kalpleri katılaştırmadı. Elleriyle yaptıklarından dolayı. <gülüyor> Verdikleri sezi bozduklarından dolayı Allah kalplerini katılaştırdı. Bunun bir sonucu ne oldu muhterem kardeşler? Kalplerinin katılaşmasının sonucu ne oldu? يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ kelime وَا Kelimeleri kelimelerin yerlerini değiştirdiler. Yani kitabı tahrif ettiler. Tahrif konusunu önceden işlemiştik. Bugün detaylı oraya girmeyeceğim. Yani hem lafzen kitabın içerisindeki kelimeleri tahrif ettiler, gizlediler, sakladılar, değiştirdiler. Hem de manen tefsir ve tevhir yoluyla onun da değişiklikler muhataplarına anlatırken değişik anlatmaya çalıştılar. İşte bu aslında tehlikeli bir şey. Çünkü bu kalbin katılaşmasının doğal bir sonucudur. Ve bugün Müslümanlar bunun bu tehlikeyle aynen karşı karşıya kalmıştır. Bugün Müslümanların da Allah'a verdikleri bazı sözleri unuttuklarından dolayı kalıpları katılaştığı için Kur'an'daki birçok kavramı, Kur'an'daki birçok ayeti tahrif etmeye çalışıyorlar. Kelime itibariyle yapması mümkün değil. Çünkü koruması Allah'a aittir. Ama mana itibariyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Birçok konuda muhterem kardeşler, ehli kitapla ilişki konusunda cihat kavramı konusunda, kıtal kavramı konusunda ve buna benzer birçok konularda tahrifat yapılmaya çalışılıyor. Yani manası Allah'ın rızasının dışında anlatılmaya çalışılıyor. Bu nedir? Kalbin katılaşmasının bir sonucudur. Doğal bir sonucudur. Başka dağına yaptılar. Burası çok tehlikeli. İyi dinleyelim inşallah. وَنَسُوا حَظَّمَّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ Bir de kendilerine öğretilen, Allah tarafından zikredilen, hatırlatılan Ahkamın önemli bir bölümünü de unuttular diyor Allah Celle Celaluhu. Unuttular. Göz ardı ettiler. İşte bu hakikaten korkutucu bir açıklama ve korkutucu bir ifade. Tehlikeli iş çünkü. Allah'ın ve Resulünün verdiği emirleri unutmak. Onların bazısını unutmak. Bak hazzan. Hepsini unutmadılar yani. Yani bazısını yaptıkları zaman tüm işi yapmış gibi zannetmek. Ama Allah bütününü yapmamızı istiyor. İşte namazımı kılarım, haftada bir iki defa aslanlar gibi derse de giderim, benim işim bitti diyebilir insan kendisine. Şeytan nefis böyle aldatabilir insanı, böyle yaptılar diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın kendilerine emrettikleri ahkamın bir bölümünü unuttular. Namazını kıldı, kendisi orucunu tuttu fakat aynı zamanda kendisiyle ilgilendiği gibi ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla da bir o kadar ilgilenmesi gerektiğini farkına varmadı kardeş. Müslümanlar. Kendisi öğrendi fakat evinde kendisi kadar hanımının da böyle derslere ihtiyacı olduğunu, farz ayn ilimleri onun da öğrenmesi gerektiğini ve bununla kendisinin sorumlu olduğunu unuttu erkekler. Bunun ötesinde çoluğuyla, çocuğuyla ilgilenmeyi unuttu. Onları İslami yönde yetiştirmenin kendi boynuna borç olduğunu, farz ayn olduğunu unuttu götürdü beceremediği için veyahut da ilgilenmediği için veyahut da tam o vakitte spor faaliyetleriyle maç takım ve bu gibi organizelerde uğraştılarından dolayı vakti olmadığı için götürdü bir camiye onu terk ettiği hiç ayda bırak yılda bir kere bile gelip sormadı acaba benim çocuğum ne okudu ne etti ne oldu diye görevlerini unuttular hadi bunları da yaptı bunun ötesinde başka görevleri daha vardı ama cihat etmeleri gerekiyordu bilgisiyle kalemiyle sözüyle Malıyla, canıyla bunu unuttular diyor Allah Celle Cariyü. Şimdi bu ben örnek olarak bazılarına veriyorum. Siz çoğaltın. Hepsini yaptılar. Tebliği unuttular. Yaşadıkları toplumdaki insanlara İslamı, Kur'anı, Sünneti taşımayı unuttular. Ben yaşarım, göresene karışmam dediler belki. Kendisi yaşarken belki kendi evinin içerisinde bir başkasının cehenneme yuvarlandığının farkına varmadılar. Kendisi yaşarken komşus komşusunun cehenneme yuvarlandığının farkına varmadılar. Perke farkına varıp ilgilenmediler. Kendisi yaşarken birçoğunun kahvehanelerde, diskoteklerde koştuğunun farkına varmadılar, ilgilenmediler. Bunları önleyebilmek için hiçbir çalışma ve gayret göstermediler. Allah bunu soracak bize. وَنَسُوا حَذَّم مِنْ مَا ذُكِّرُوا <بِه> Benim size hatırlattığım bu ahkamın şu şu şu bölümlerini niye unuttunuz diyecek Allah Celle Calehu. Buradaki unutmaktan kasıt nedir muhterem kardeşler? Hayata geçirmemek. Yoksa unutmamak değil. Yani böyle bilimsel olarak unutmak değil, hayata geçirmemek. Yokmuş gibi davranmak. Bu hakikaten İsrailoğulları üzerinden biz müminlere yapılmış çok önemli bir uyarı. Burada hakikaten dikkatli olmamız gerekir. Aklım mantığı almıyor bazıları. Normal şartlarda bizim yaşadığımız gibi bu toplumlarda yani İslami olmayanı gayrimüslim toplumlarda bu gibi mescitlerin hakikaten gece gündüz dolup, dolup taşması gerekiyor. Normal yani bırakın İslam'ın getirdiği sorumluluğu mantık olarak da düşündüğümüzde bunun böyle olması ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü biz burada azınlığız. Biz burada İslam devleti olmadığından dolayı bir cemaat olarak bazı şartlarımızı yerine getirmek durumundayız. Bu Allah'ın bize verdiği bir borç. Onun için böyle yerlerin ne olması gerekiyor? Gece gündüz dolması gerekiyor. Müslümanlar burada birbirinden destek bulması, güç bulması gerekiyor. Bırak onu bak. Kimse destek olmuyor. Sözümüz meclisten dışarı. Ama maalesef İnsanlar bu gibi yerlere sahip çıkmayıp bu gibi yerlerin zıttına çalışan yerlere koşuşturup felaketleri için kendi elleriyle çabalıyorlar. Bu hakikaten üzücü şey. Ve bu noktada Allah Celle Celaluhu bizi İsrail yaptığı hataya karşı uyarıp ey müminler onlar sözünü bozdu lanetlendiler. Kalpleri kas katı kesildi. Siz yapmayın. Allah sizde lanetler. Siz de Yahudileşirsiniz, siz de Hristiyanlaşırsınız vallahi billahi. Ve Allah sizin de kalbinizi katılaştırır. Öyle olmadı mı bugün Müslümanların hali? Yahu bu kadar ayet karşısında, bu kadar hadis karşısında, bu kadar ders karşısında insanlar inanın ki hüngür hüngür ağlayıp gece gündüz secdede olması gerekirken herkes oyunda uğraşısında, çabasında devam ediyor. Parantez içerisinde en ufak gibi görünen görevlerimizde dahi ihmalkar davranadığınız muhtalam kardeşler. Hakikaten bu uyarıyı içselleştirelim, ciddiye alalım. Almazsak Allah'ın tehdidiyle karşı karşıya kalırız. Devam edelim ayeti inşallah. وَلَا تَزَالُوا تَتَّلُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ İçlerinden pek azı hariç onlardan daima bir hainlik görürsün. فَعْفُ عَنْهُمْ مَصْفَحَ Sen artık onları affet ve aldırış etme onlara. اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ muhsinin. Hiç şüphesiz ki Allah ihsan üzere davran iyilik edenleri sever. Aminna. Buradaki fa'funhum affet ve aldırış etme emri tabii ki emir hazır peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a onun üzerinden müminlere ümmete ne demek bu muhterem kardeşler? Yani ehli kitabı Yahudileri burada özelde affetmek, onlara aldırış etmemek iki görüş var müfessirler tarafından. Birincisi bu ayet-i kerime hakikaten daha sonraki dönemlerde Mesela Tevbe suresi 5, Enfal suresi 58. ayetler ve buna benzer etlerinde neshedilmiştir. Yani hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Yine bazı müfessirler bu mensuh değildir. Yani neshedilmemiştir bu ayet-i kerime. Onlar sözünde durdukça onları affet. Veya onların geçmişteki yaptıkları hatalarını affet ve onlara aldırış etme şeklinde açıklamada yapmıştır müfessirler. Devam ediyoruz inşallah 14. Estağfurullah. Ve mine'l-lezine kalu inna nasara Şimdi burada buraya kadar Yahudilerden aldığı sözü Allah Celle Celaluhu hatırlattı. Şimdi de Hristiyanlara yöneldi ayet-i kerime. Hristiyanlarız diyenlerden de ahadna yeminle pekiştirilmiş bir söz almıştık diyor Allah Celle Celaluhu. mimma Aynı ifade geldi bakın. Aynı ifade geldi dikkat ettiyseniz. Fenesu haddan mimma zukkirubih. Onlar da Kendilerine zikredilen, öğütlenen kitabın bir bölümünü unuttular. Kulak ardı ettiler. Yahudilerin yaptıkları gibi Hristiyanlar da aynısını yaptılar. Ayet-i Kerime'de tefsiri bir incelik var. Üzerinde kısaca durmak istiyorum. Özellikle yaşamış olduğumuz toplumda biz müminlerin, özellikle hakikaten bu toplumun dilini bilen, bu toplumun kültürünü bilen, bu toplumda yetişmiş, okula gitmiş, siz kardeşlerimin bilmesi gereken önemli bir husus olduğundan dolayı dikkatinizi çekmek isterim bu konuya. Ayette Allah Celle Celaluhu dikkat ederseniz biz Hristiyanlarız diyenlerden söz almıştık diyor. Yani onların öyle dediklerini diyor. Allah onlara Hristiyanız demiyor. Hristiyansanız demiyor. Ama onların öyle dediklerini söylüyor Allah Celle Celaluhu. Burada kısaca durmak gerekiyor, anlaşılması gerekiyor bu hususun. Şimdi niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim Arapça ifadesiyle işte bugün bizim Hristiyan Türkçede Hristiyan dediğimiz Almanca'da mesela Christ diye söylenen, tüm diye söylenilen, söylenilen Hristiyanlık konusuna Kur'an-ı Kerim Nusara der. Arapça ifadesi karşılığı budur. Fakat onların Hristiyanlık karşısında söylediklerini kastetmez Kur'an hiçbir zaman nasara dediği zaman. Hristiyanları kasteder fakat bunların dedikleri Hristiyanlık kelimesini kastetmez. Şimdi size belgelerini söyleyeceğim bunun. Kur'an-ı Kerim Nasara dediği zaman Saf suresi 14. ayet-i kerime. Ve yine Ali İmran suresinde işlemiştik. Hatırlarsanız orada Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir dediğinde havaliler ne demişlerdi? Nahnu ansarullah. Biz ey İsa Allah yolunda senin yardımcılarınız demişlerdi. Yani buradaki kuran Nasara derken muhterem kardeşler, nusret yani yardım kökünden türemiş olan Nasara'yı Havarilerin verdiği cevaba nispeten bu kelimeyi ifade eder. Bu onlara hakikaten şerefli bir kelimeyle hitap eder Kur'an-ı Kerim'e. Nasara dediği zaman Kur'an-ı Kerim, havarilerin Hz. İsa'ya yardım eden, biz senin yardımcılarınız diyen, çünkü Nasara, Nusret bu kelimeden türemiştir, Hz. İsa'nın yardımcıları anlamına gelir, bunu kasteder Kur'an-ı Kerim. Yoksa burada onların söyledikleri gibi, işte mesela Almanca'daki bu "Yezus von yani o bölgeyi o yeri Nasarı'yı kastetmez Kur'an-ı Kerim. Peki Hristiyan kelimesi Türkçe'ye gelmiş olan bu kelime nereden gelmiştir? Ben bunu kısaca söylemek isterim size inşallah. Hristiyan kelimesi Türkçe'deki olduğu anlamıyla Mesih'e bağlı demektir. Kelime anlamı budur. Hazreti İsa'ya bağlı insan demektir. Burası anlaşılıyor. Peki nereden geldi bu? Bu kelime önce bir Yunanca Hristos kelimesinden, ondan sonra İbranice Maşia kelimesinden meydana gelmiş olan Hristiyanlık şeklinde Türkçe'ye geçmiştir. Bu nasıl başladı peki? Çünkü biz biliyoruz ki Hz. İsa hiçbir zaman ümmetine neyse Hristiyansınız diye bir şey söylemedi. Bu İncil'le de ispat edilmez. Çünkü İncil'de de yok böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir şey yok. Peki niçin onlar Hristiyanız diyorlar. Veya kim bunlara böyle dedi? Bunun tarihi belgeleri hakikaten tefsirlerde uzun uzun elmalı durmuş, kurtubi durmuş. Yine bunun yanında tefhimde mevdidi uzun uzun durmuş belgeleri yani. İncil'den ve tarihi belgelerini oradan materyal halinde vererek sunmuşlar. Özet olarak sonuç şudur. Hz. İsa'nın izleyicilerinden Paulus ve Barnabas. Bunlar Antakya bölgesine İncil'deki ayetleri tebliğ etmek için geldiklerinde müşrikler bunlara hakaret anlamında küçümsemek için kendilerine Hristiyan ismini söyleyerek çağırmaya başlamışlardı. Yani şu İsa'nın taraftarlarına şu adamlara bak şeklinde hakaret etmeye başlamışlardı. Küçümsemek için yapmışlardı. Fakat sonradan liderleri demişlerdi ki yani Hristiyanların liderleri eğer siz Hazreti İsa'nın adıyla anılmaktan küçümsenmek ve kınarmak olarak duymayın bunu. Böyle al al alıngamayın. Bu bir şereftir sizin için Hazreti İsa'nın adıyla anılmak. Dolayısıyla bunu zamanla birlikte uzun vadeli Hıristiyani adının kendilerine düşmanları tarafından verilen ad olduğunun duygusunu kaybettiler zamanla birlikte. Ve hakikaten bunu sahiplendiler. Kur'an-ı Kerim onlara havarilere hürmeten tekrar hatırlatma için yardımcı anlamında nasara der. Ve bu onlar için hakikaten bir şereftir. Bu inceliği bilmemiz gerekir. Hakikaten önemli bir inceliktir bu. Onun için burada Allah Celle Calehu bakın biz yardımcılarıyız Hazreti İsa'nın diyenlerden söz almıştık diyor Allah Celle Celle ye. Niye böyle diyor çünkü aslında bunlar yardımcı değillerdi Hazreti İsa'ya sözlerinden dönmüş insanlardı çünkü ayette ne dedi onlar kendilerine indirilen ahkamın bir çoğunu unuttular Hazreti İsa'nın yardımcıları havariler görevini yapmışlardı fakat bunlar çok az insanlardı ve hakikaten kendileri dinlenilmediği için zamanla bunlar geriye çekilme ihtiyacı da duydular ve bayağı baskı altında kaldılar. Ayete devam edelim inşallah. Kendilerine beden birçok ahkamı unuttular. فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Biz de onlar verdikleri sözleri, ahkamı unuttukları için onların üzerine kıyamete kadar aralarında düşmanlık ve kin saldık diyor Allah Celle Cahaluhu. وَسَوْفِيُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Şimdi buradaki onların aralarındaki düşmanlık meselesi nedir? Bu aslında tarihte görünen bir olay. Ama iki şekilde yorumlamış müfessirler. Birincisi Hristiyanlar arasındaki bazı fırkalara Allah arasında düşmanlık koymuştur. Ve hakikaten baktığımızda tarih boyunca Hristiyanların arasındaki bazı didişmeler, bazı çatışmalar ve savaşların ne şiddetli sonuçlara kadar gittiğini tarih zaten ispat etmiştir. Burası belli bir tarafı. İkinci tarafta da Hristiyanlarla Yahudiler arasında ikisi de kendilerine verilen sözü unutup Allah'a karşı yıkadıkları için bir düşmanlık soktuktu diyor Allah Celle Celaluhu. Bugün de baktığımızda hakikaten yüzeysel olarak bir dostluk varmış gibi görünse de meselenin teferruatına inildiğinde her zaman tarih boyunca Hristiyanlarla Yahudiler didişme üzerinde devam etmişlerdir ve bugün de aynen bu yarışma devam etmektedir. Yine aynısı gibi bunun gibi aynı zamanda bu ifadenin bir başka anlamı da İnanmayanların inkar edilen arasında tarih boyunca bir kin ve düşmanlık sokmuşuzdur diyor Allah Celle Celaluhu. Tarihe baktığımızda bakarsın bir tanesi atom bombasını icat edip icat edip hiç acımadan kendileri gibi inanan başka insanlara karşı acımasızca kullanabilirken ötekisi bundan daha tehlikeli bir bombayı felaket tahrip edici maddi icat edip yine kendileri gibi göğe inanan insanlara karşı kullanmakta da hiç geri çekinmemişlerdir. Ve bugün de bunlar hala uygulanmaktadır. Tamam ediyoruz inşallah 15. ayet-i kerimeyle. Ya ehlel kitab. Şimdi hepsine birden hitaben Allah Celle Celaluhu. Ey Hristiyanlar ve Yahudiler ey ehli kitab. Kadcaekum rasuluna yübeyyine lekum kethiren mimma kuntum min minel kitabi ve ya'fu an kethir. <gülüyor> Resulümüz yani Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam <gülüyor> size kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklamak ve birçok kusurunuzda affetmek üzere gelmiştir. <gülüyor> Gerçekten size Allah'tan bir nur, yani Hz. Muhammed Aleyhisselam ve apaçık bir kitap geldi diyor Allah Celle Calehu. Onlar kitaplarında gizledikleri birçok şeyi Peygamberimiz Aleyhisselam açıkladı. Bütün derslerimiz boyunca bunu gördük mütterim kardeşler son peygamberin vasıflarını açıkladı gizliyorlardı rejim olayını açıkladı gizliyorlardı yine mesela cumartesi yasağını ihlal edenlerin maymunlara çevrildiğini açıkladı peygamber aleyhisselam onu gizliyorlardı kendilerine faizin yasaklandığını isyanlarından dolayı bazı hayvanların yiyeceklerinin yasaklandığını gizliyorlardı peygamber aleyhisselam açıkladı bazı şeyleri de açıklamadı diyor Allah Celle çünkü her şey açıklansaydı hem tam rezil olacaklardı öteki anlamda da şu önemli bir husus burada dini bakımdan sadece faydalı olan şeyleri açıkladı peygamber aleyhisselam. Özellikle son peygamberin peygamberliğini ispat eden meseleleri açıkladı. Aslında bu başlı başına büyük bir delildir. Hz. Muhammed aleyhisselamın peygamber olduğuna. Niye? Çünkü Hz. Muhammed aleyhisselam ümmiydi. Okuma yazması yoktu. Okuma yazması olmayan bir peygamber, İncil'i okumamıştı, Tevrat'ı da okumamıştı. İncil'i ve Tevrat'ı okumamış olan bir peygamber, Orada yazan bilgileri nasıl açıklayabilirdi Allah'ın peygamberi olmasaydı? Allah kendisine vahiy göndermemiş olsaydı, Allah ona bu bilgileri bildirmemiş olsaydı nasıl açıklayabilirdi? Hakikaten bu ayet-i kerimede parantez içerisinde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah tarafından gönderilmiş hak peygamber olduğunu tekrar özellikle ehli kitaba hatırlatmak üzere ifade buyurulmuştur. 16- yehdîbihillâhu menittebe'l-i duvânehu subülesselâm ve yuhricuhum minel zulmâti ilen nûri biiznih ve yehdîhim minâ sırâtun müstakîm rızasını arayan Allah onunla <gülüyor> yani son peygamberle ve Kur'an'la subülesselâm yani kurtuluş yollarına götürür bu onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dost doğru bir yola iletir diyor ayet-i kerime Selamet yolları, kurtuluş yolları, selamet biliyorsunuz korunmak. Korunmak yani her türlü kötülükten, günahtan beri olarak sonunda cennet olan bir yola sokarım diyor Allah Celle Calehu. Ne ile? Kur'an ve Peygamberle. Yehdibihillah. Kur'an-ı Kerimle ve Kur'an-ı Kerim'i bize getirmiş olan son Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam vasıtasıyla ona sarılanları, ona oyanları cennete kadar giden dost doğru yola selamet yollarını eriştiririm. Ve karanlıklardan aydınlığa sokarım diyor Allah Celle Celle Bakarada tefsir etmiştik Aydınlık tek, karanlıklar çok muhterem kardeşler. Bakın zulümat çoğul, nur tekil Çünkü Allah tektir. Çünkü hak ve hakikat tektir. Ama zulümat çoktur Onun için Allah hidayet ettiği zaman bütün karanlıklardan çekip tek ve hak tek ve bir olan hakikata Allah'a davet eder ve aydınlığa götürür Ama tağutlar davet ettiği zaman tek hakikat ve aydınlık olan Allah'tan uzaklaştırıp çoğunluk olan zulümata götürür. Birisi komünizme götürür, birisi demokrasiye götürür, birisi layıkliğe götürür, birisi bilmem nereye götürür, birisi ateizme götürür, daha daha nice yollara götürürler. Çünkü batılın şekli çoktur. 17 Leqad keferen lezîne Gerçekten yemin olsun ki şunu diyenler kafir olmuşlardır. İnne Allah mesihü bunu Meryem. Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuştur diyor Allah Celle Cihanehu. Net bir ayet-i kerime. Gerçekten Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuştur. Burada kısaca şunu söyleyeyim. Bir iki hafta öncesine geçen haftaya gidip muhtemelen kardeşler hani bu ehli kitabın kestiği yenilir ayeti söylendiğinde bu soru gelmişti sık sık geliyordu bu soru hani diyor diye bazı kardeşler işte acaba o günkü ehli kitapla bugünkü ehli kitap bir mi? Hani o günkü ehli kitabın kestiği yenilirdi belki de. Bugünkü değişik belki hani. Bunlar işte Hz. İsa'yı Allah diyorlar. Teslis inançları var. Bakın bu ayette kerimede Allah Celle Celaluhu o günde onların teslis inancına sahip olduklarını. Hulul meselesine inandıklarını yani Hz. İsa'nın Allah olduğuna inandıklarını veyahut da Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenlerin kafir olduklarını Allah bu ayet-i kerimede net bir şekilde ifade buyurmuştu. İfade buyuruyor bu ayet-i kerimede. Devam edelim inşallah. Çünkü burada söylenmek istenen başka bir konu. Bunlar küfre girdiler. Peki ne olacak? قُلْ فَمَنْ يَمْلُكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا De ki Kim Devam edelim önce sonuna kadar bütün olarak mahalle verelim. Femen yemlukum minallahi şeyen in irade en yuhlike'l mesih habna Meryem ve umme. Ve fi'l ardı cemia. de ki onlara. Yani Hazreti İsa'nın Allah'ın Meryem oğlu Mesih'tir diyenlere de ki o in o inkarcılara de ki diyor Allah Celle Celaluhu Allah Meryem oğlu Mesih'i onun anasını ve yeryüzünde bulunan bütün insanları Yer hepsini imha etmek istese, helak etmek istese Allah'a karşı kim bir şey yapabilir? Onlara öyle de diyor Allah Celle Celaluhu. Böyle cevap ver. Ona kim nasıl bir şeyle engel olabilir? Ve lillahi mulkussamawati vel Göklerde yerde ne varsa hepsinin otoritesi, mülkiyeti Allah'a aittir. Ve ma beynehuma ve bunların arasındaki de. Yahluqu ma O dilediğini yaratır ve dilediği şekilde yaratır. Hazreti İsa'yı dilerse babasız yaratır. Hazreti Adem'de de dilediği gibi annesiz bir babasız yaratır. Bunda sizin için ey aklı çalışmayan Hristiyanlar Allah'ın oğludur demeye nasıl cüret gösterirsiniz? Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah bunları yapar çünkü o her bir şeye gücü yeten, mutlak kadir olandır. Aminle. 17. ayet-i kerimede bu ifade ediliyor ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir insan olduğu, bir kul olduğu açıklanıyor açık bir şekilde. Diğer yaratıklar gibi onun da yok olmaya müsait olduğu açıklanıyor muhtarm kardeşler. Böyle olan ilahlıktan tabii ki uzaktır. Çünkü ilah olsaydı eğer önce kendisinin fani olmasını önlerdi ve baki yapmaya çalışırdı. Ey Hristiyanlar, hala bu inkarınızda diretmeyin. Gelin Allah'ın vahyini kabul edin. Bu bu inkarınızdan vazgeçin. Allah Meryem oğlu Mesih'tir demeyin. Ve bu hakikaten İran sözlerinizden vazgeçin diye bir çağrışım yapıyor ayet-i kerime. Ve şimdi bir başka isyanlarına ışık tutuyor 18. ayet-i kerimede. Estağidübillah. وَقَالَتِ <gülüyor> الْيَهُودُ وَالنَّسَارَا İkisini birden andı şimdi. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki biz ancak Allah'ın oğulları ve O'nun dostlarıyız dediler. Biz ancak Allah'ın oğulları ve O'nun sevgilileriyiz dediler sözleri bu kul felime yuazzibukum bizunubikum peki öyleyse de ki onlara diyor Allah Celle Celaluhu öyleyse yani siz Allah'ın oğulları Allah'ın dostlarıysanız onlara de ki Allah size günahlarınızdan dolayı niye azap ediyor o zaman öyle de diyor onlara bel entum beşerum mimmen halak hayır hayır doğrusu siz de onun yarattığı insanlardansınız ne onun oğullarısınız ne de onun dostlarısınız haşa. Yağfiru leme yeşa ve uadibu men O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Ve lillahi mulkus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Göktlerde ve yerde ve ikisinin arasında bulunanların her şeyin mülkiyeti ve otoritesi Allah'a aittir. Ve ileyhil masiir. Ve dönüş de ancak O'nadır diyor 18. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Bu ayet-i kerimenin sebebinü alakalı bazı rivayetler var. Bir rivayet var tesnide hatırlam. Peygamber Aleyhisselam Yahudi ve Hristiyanlara onlara ayetleri okuduğunda, Allah'ın azaplarını hatırlattığında demişlerdi ki: "Sen bize ne azaptan bahsediyorsun? Biz Allah'ın oğullarıyız. Biz Allah'ın dostuyuz. O bize hiç azap eder mi?" dediler. Böyle bir karşılık verdiler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimeyi okudu. Hatta Hristiyanların şöyle bir şey yaptığı söylenir bir rivayette. Peygamber Aleyhisselam onlara bunu hatırlatınca işte Allah'tan korkun, gelin bu küfrünüzden vazgeçin, Allah size yoksa azap eder deyince bir grup Hristiyan alemlerinden bazıları dediler ki dur bak biz Allah'ın oğlu olduğumuzu sana ispat edeceğiz dediler. Gittiler tahrif edilmiş bir Tevrat getirdiler, şey İncil getirdiler. Kendi kitaplarından delil getiriyorlar. Kendi elleriyle tahrif etmiş oldukları bir İncil'den bir pasaj okudular ve dediler ki bak burada Hz. İsa şöyle diyor sitat parantez içerisinde Hz. İsa taifesine hitaben ben benim ve sizin babanıza gidiyorum demişti yanlarından ayrılırken. Bunu okudular. Bak dediler Hz. İsa yani bizim peygamberimiz ayrılırken giderken böyle demişti. Dolayısıyla biz Allah'ın oğullarıyız demişlerdi. Bunun üzerine Allah Celle Cellehu onlara bu ayet-i kerimeyi gönderdi. De bu sapıklara ki madem siz Allah'ın oğlusunuz ve siz ey Yahudiler madem siz Allah'ın dostusunuz hani ayrıcalık, kibir ve üstünlük sergileyen bir ifade bu. Korkunç bir olay. Biz ifadesi. Sadece biz Geriye kalan hepsi onlar işe yaramaz. Onların hepsi cehennemlik. Sadece biz cennete gideriz. Hristiyanlar ve Yahudiler. İddiaları bu. O zaman onlara sor ki madem mesele böyle Allah size niye azap ediyor? Bu azap meselesinde kurtu bir muazzam bir yaklaşım yapmış. Onu oradan size orjinal şekliyle paylaşmak istiyorum sizinle inşallah. Yani onların bu üstünlük iddialarını Allah bu ayette bir reddiye yapmıştır ve diyor ki bu ayeti kerimeyle onları iki şıkta bırakıyor Allah Celle Caruhu. onlara iki ihtimal veriyor yani kaçamayacak bir halde bırakıyor yakalıyor onları dolayısıyla biz de bugün bu toplumda bu ayetleri iyi bilmemizde fayda var çünkü iddia olarak böyle şeyler söylediklerinde bu iddiaları çürütmek için Kur'an'dan deliller getirmekte fayda var bakın Maide 18'de buna bir delildir birincisi yani iki şık doğuyor burada bu ayet-i kerimede birincisi ya o bize azap edecektir diyecekler yani hakikaten kabul edecekler Allah'ın onlara azap ettiğini, cehennemde yanacaklarını. Bırakın cehennemde yanmayı, dünyadayken Allah'ın da onları de değişik şekillerde cezalandırdığını kabul edecekler. O takdirde, o halde siz, madem Allah size azap ediyor, ne onun oğlusunuz, ne de onun sevgilisiniz. Çünkü Allah olduğunu azap eder mi hiç haşa? Bir baba oğlunu azap eder mi yakar mı onu? Bir kişi dostuna sevdiğini azap eder mi yakar mı onu cehennemde? Ebedi felakete sürükler mi? Dolayısıyla onun azap ettiğini kabul ederlerse bu şıkta iddiaları çürümüş olacak. İkincisi o bize azap etmeyecek diyecek diyeceklerdir. O zaman kitaplarında bulunan ve peygamberlerinin getirdiklerini yalanlayacaklardır anlamına geliyor. Aralarından isyan edenlerin azaba uğratacaklarını itiraf ettikleri halde masiyet işlemeyi mübah görecekler bu zamanda. Bu durumda da. Dolayısıyla İki durumda da kaçınılmaz bir şıkka girmiş olacaklar. Çünkü günah isteşerler kendi kitaplarında da yazıyor ki cehenneme gidip azap görecekler ve azap edeceklerini kabul etseler o zaman da Allah'ın oğlu ve dostu olmadıkları meydana çıkacak. Dolayısıyla hakikaten bu sapık iddialarında çürüten bir delil var bu ayet-i kerimede. 19. ayet-i kerimeyle devam ediyoruz inşallah. Estağfirullah. Ya ehlel kitab. Şimdi bu son ayet-i kerime bu pasajda. Ondan sonra bir kısa kıssa kısa gelecek inşallah. Ondan sonra bugünkü dersimizi bitireceğiz. Bu ayet kelime hep beraber kulak veriyoruz inşallah. Ye ehli'l-kitap. Ey kitap ehli yani ey Yahudiler ve ey Hristiyanlar. Kad ca'akum rasuluna yubeyyinelakum ala fitretin minar rusuli en takulu ma ja'ana min besirin vela Ey Yahudiler ve ey Hristiyanlar. Fitret döneminden sonra yani peygamberlerin arasının kesildiği fetret nedir muhterem kardeşler? Kesinti demek. Ne demek yani? Peygamberlerin arasının kesildiği yani iki peygamberin arasındaki kesinti süresi. İki peygamberin arasındaki kesinti süresine Kur'an'daki ifadeyle fetret denilir. Mesela Hz. Musa'dan Hz. İsa'ya kadarki dönem. Hz. İsa'dan Hz. Muhammed aleyhimusselam ecma'yine kadarki dönem. Bu döneme fetret denilir. Bu Peygamberlerin arasının kesildiği bir sırada yani fetret döneminde size elçimiz geldi. Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam geldi. Niye? Gerçekleri size açıklıyor ki kıyamette bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye. Fekat caakum beshîrun ve nedîr. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Şimdi bu hakikaten çok önemli bir ayet-i kerime. Allah Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı göndermeseydi hem Tevrat'ı tarif ettikleri için Hz. Musa'nın ümmeti diyecekti ki Ya Rabbi işte sonradan gelen toplum işte baştakiler tahrif etti işte diyelim bugün bugün yaşayan Yahudi ne diyecek? Kendini kurtarmak için diyecekti ki Ya Rabbi ben tahrif edilmiş bir kitapla karşı karşıya kaldım tevhidi bulamadım bana uyarıcı gelmedi ya Rabbi diye bir mazeret beyan edecekti. Hıristiyan da diyecekti. Diyecekti ki ya Rabbi ben gözümü açtım elime bir kitap verdiler içinde Allah Meryem oğlu Mesih'tir yazıyor. Haça tapıyorlar. Şirk etmişler ya Rabbi diye ben de böyle gördüm. Hakikaten mazeret olurdu değil mi? Çünkü vahiy gelmemiş peygamber gelmemiş diye bir mazeret olmasın diye diyor Allah Celle Calehu. Tekrar size bir uyarıcı ve müjdeci gönderdim. Müjdeleyici gönderdim. Hz. Muhammed aleyhisselam ki sakın Allah'ın karşısında bir mazeretiniz olmasın. İşte bu son peygamber. İşte bu Allah'ın gönderdiği son kitaptır. Hepiniz buna tabi olmakla mükellefsiniz. Bundan başka hiçbir kurtuluşunuz yok. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki Hz. Musa ile Hz. İsa arasında yaklaşık 1700 yıl geçmiştir. Fakat bu fetret dönemi değildi. Bazı rivayetlere göre yaklaşık 1000 tane peygamber gelmiştir o dönemde. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 1700 yıl. Tabi bunlar yaklaşık sayılar hepsi. İbn Abbas'ın rivayetine göre ve bu arada fetret dönemi olmadı çünkü hiç peygamberler kesintiye uğramadı. Hazreti İsa ile Hz. Muhammed Aleyhisselam arasındaki dönemde İbn Abbas'ın rivayetine göre 569 yıldır. 569 yıllık bu dönemde de ilk döneminde yine fetret olmadı. Yani peygamberler kesinti kesintiye uğramadı. Mesela Kur'an'da ismi geçmeyen bazı peygamberler geldi. Buna bir delil mesela Yasin Suresi'nin ikinci sayfasının başındaki hani bu bak üç peygamberden bahsedildi Allah burada. Bir de bir peygamberden daha bahsedildi. 4 peygamber daha geldi. Hazreti İsa'dan sonra. Dolayısıyla sonuç itibarıyla tamamen peygamberlerin kesildiği dönem 434 yıldır İbn Abbas'a göre. İbn Abbas otoritedir. Tercümanul Kur'an'dır peygamberin ifadesiyle. 434 yıllık bir dönemde peygamber gelmedi hakikaten. Ve uzun bir dönemden, fetretten sonra, peygamberlerin arası kesildikten sonra, Allah artık hakikaten dünyayı tekrar aydınlatmak için. Çünkü dünya tamamen karanlığa kapılmıştı. İnsanlar tamamen sapıtmıştı. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı gönderdi. Ve onları tekrar o tüm karanlıklardan aydınlığa getirip çekip hidayet etti. İşte bu Kur'an'dır. İşte bu Peygamber ve Vesselam'ın getirdiği mesajdır muhterem kardeşler. Şimdi inşallah 6 ayetlik bugünkü son hakikaten muazzam bir kıssaya geleceğiz. Şöyle kendinizi bir toparlayın inşallah. Şöyle bir tekrar içinizden eûz besmene Besmele çekip şu kıssayı canı gönülden şöyle kalıp gözünüzü kulağınıza açarak bir kulak verin dinleyin inşallah. Hakikaten muazzam bir kıssa. Tüylerimiz diken diken olacak. Meseleyi öğrenirken inşallah. 20. ayet-i kerime. Estaizu billah. وَاِذْ Musa مُوسَى لِقَوْمِهِ Bir zamanlar Musa kavmine demiştik. Ya قَوْمِ kuru nimet اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Ey kavmim! Allah'ın size verdiği nimeti hatırlayın. Allah'ın size verdiği, lütfettiği o büyük nimetleri hatırlayın. اِذْ جَعَلَ kum اَنْبِيَاءً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَلَمْ مِنَ الْعَالَم۪ينَ Zira o içinizden bir peygamber çıkardı, sizi hükümdarlar kıldı, sizi hürriyetinize kavuşturdu ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size vermişti. Şimdi burada muhterem kardeşler, Hz. Musa'nın zamanında kendi ümmetine verdiği, anlattığı bu olay, Peygamber Aleyhisselam üzerinden Ey müminler! Siz de size verilen nimeti hatırlayın ve Hazreti Musa'nın onun toplumunun anlatılan bu kıssasını iyi dinleyin diyor. Hitap bize ediliyor muhtemelen kardeşler. Ve son peygamber bunu bize hatırlatıyor şimdi bu kıssayı. Verilen nimetler belli. Hazreti Musa'dan çok daha önce başlamıştı nimet. Çünkü ayette bunu görüyoruz. Biliyorsunuz Hazreti Yusuf döneminde İsrail onları büyük bir egemenliğe mülke kavuşmuşlardı. Otorite olmuşlardı Mısır'da. Egemen diler. Ondan sonra vahiden uzaklaştıkları için zamanla birlikte Mısırlıların köleleri haline gelmişlerdi. Dinlerinden uzaklaştıklarından dolayı. Allah Hazreti Musa'yı gönderdi. Hazreti Musa Aleyhisselam aracılığıyla elmaları buradaki mülkün, yani onlara mülk verdiğim kavramanın hürriyet olduğunu uzun uzun ispat ediyor. Niye? Çünkü bir zamanlar hakikaten bunlar esirdi, köleydiler. Firavun bunlara korkunç zulme diyordu. O annelerinin karnından daha canlı canlı doğmuş yavruları alıp kesiyordu Firavun. Kadınları canlı bırakıyordu. Böyle korkunç hakikaten belanın imtihanın en ağırına maruz kalmışlardı. Allah sizi bu esaretten, kölelikten kurtardı, sizi hürriyete kavuşturdu. Hatırlayın bunu diye Allah Celle Bakın kıssa anlatılmadan önce böyle nimet hatırlatılıyor. Daha ne nimetler? Kızıldönüz'ü yerde Allah. Gözünüz de gördünüz. Gözünüzün önünde sizi, sizi zulmeden sizi öldüren Firavun'u boğdu Allah askerleriyle birlikte Kızıldeniz'in içinde. Çöle yerleştiniz. Çölün ortasında Allah size bıldırıcın eti verdi. Kudret helvası verdi. Üzerinize gölge gönderdi. Taştan sular fışkırttı. Çölün ortasında. Bu nimetleri hatırlayın. Başka hiçbir ümmete verilmediği kadar size peygamberler gönderdi Allah. Ey İsrail onları, hatırlayın bunu. Ve ey ümmeti Muhammed siz de size verilen şu Kur'an nimetini hatırlayın. Biz hep kendimize hitap edeceğiz muhtemem kardeşler. Şimdi peki ne dedi Hazreti Musa? Oraya geçiyoruz 21. ayet-i kerimede. Bismillah. Ya kavmi dhulü'l arda'l-mukaddesetelleti Allahu lekum ve la terteddü ala adbarikum, fetenqalibû khâsirîn Ey kavmim! Allah'ın size yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanızı sakın dönmeyin. Yoksa kaybederek dönmüş olursunuz dedi buradaki olay ne? O değil. Buradaki olayı inşallah kısaca bugün başladığımız 12. ayet-i kerimede ışık tutulmuştu oraya. Olay şöyle kısaca muhterem kardeşler. Bu Kızıldeniz'deki Firavun boğulduktan sonra Firavun boğulduktan sonra bunlara Allah Celle Celaluhu İsrail onlarına Suriye bölgesini Hazreti Musa'ya vahyetti, emretti. Suriye bölgesindeki Eriha bölgesini Almancası bu Jericho dediğimiz bölgeye yerleşmelerini onlara emretti. Bu bölgede o zaman zorba, hakikaten zalim, kenanlılar yaşıyorlardı o bölgede. Allah İsrailoğullarına dedi ki, Hazreti Musa aracılığıyla, Eriha'ya sizin için yerleşecek bir yurt ve karargah yazdım orayı. Orada gideceksiniz, yerleşeceksiniz. Ondan sonra arz-ı mukaddes, yani bu ayeti de Hazreti Musa'nın Allah'ın onlara yazmış olduğu arz-ı mukaddes Kudüs toprakları mukaddes bölge. Temiz peygamberlerin Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yakup gibi peygamberlerin yaşadığı mübarek yerler. Dimeşk, Filistin ve Ürdün'ün bazı parçalarından ibaret olduğu da söylenilmiştir. Bu bölgeyi Allah'ın İsrail oğullarına yazmış olması ne demek? Onun içerisine girmeyi üzerine farz kıldım, gidip orayı fethetmenizi, orada cihad edip, orayı o zorbalardan kurtarıp hürriyete kavuşturmanız, oraya yerleştirmenizi üzerinize farz kıldın dedi Allah Celle Celaluhu. Bir başka rivayete göre babanız İsrail'in yani Yakup Aleyhisselam'ın diliyle size vaat ettiği Kudüs topraklarına gitmenizi Allah size yazdı dedi bu ayeti kerime. Bunu deyince işte o 12. ayette dediğimiz Hz. Musa her kabileden 12 tane nakip aldı yani başkan, görevli kefil aldı onların arasından. Ve hakikaten bunlarla birlikte yola çıktılar. Kenan topraklarına yaklaştıklarında Hz. Musa bu 12 nakibi görevli kefil kişilere dedi ki Kenanlılar hakkında casusluk yapmak üzere, gizlice haber getirmek üzere onların içerisine girin dedi. Çünkü fethedilecek, cihad edilecek, bazı bilgiler toplanması gerekiyor. Ve bu görev onlara verildi. Fakat çok önemli bir tembihte bulundu Hz. Musa. Orada gördüğünüzü, gözetlediğinizi gelip sakın topluma anlatmayın dedi Hazreti Musa aleyhisselam. Çünkü fitne olur, fesat olur, insanlar korkar, kafası karışır. Orada yaşayan insanlar da zamanında Amalikalılar, Amerika değil. Yanlış anlamayın. Çok büyük beraberlikler, benzerlikler olsa da Amalikalı At da. kavminden kalıntı bir toplum, zorba bir toplum. Cüsseleri iri yarı, güçlü, kuvvetli, çok zor imkanlara sahip, teknikler numaralı var bir toplum. İsim benzerliği de var fakat Amalika tarihteki ismi böyle. Gidin bunları gözetleyin de zaten Musa fakat toplama bir şey anlatmayın. Cihat olacak. Moralleri bozulmasın. Çünkü zaten Musa meseleyi biliyor zaten. Gitti bunlar fakat geldiler. tembih edilenin aksine gelir gelmez olayı toplama yerler Çünkü korktular kendileri. Başkanlar korktu. Görevliler korktular. İkisi hariç. İkisi biraz sonra göreceğiz. Yapmadılar bu hatayı. Bu haksızlığı yapmadılar. Bu iki kişi de Kalip İbni Yuhanna, ötekisi de Yuşa bin Nun. Bu iki kişi. Bunlar Hz. Musa'nın tembih ettiği üzere bu hatayı yapmadılar. Ötekiler geldiler. Hakikaten öyle bir korkmuş toplum ki işte ir yarı büyük tüm imkanlar var. Mahvoluruz dediler tabiri caizse. Böyle bir yaklaşımda bulundular. Fakat Hz. Musa onlara dedi ki ey kavmim bu arzı mukaddese gidin Sakın ha arkanıza dönüp kaçmayın. Yoksa kaybedenlerden olursunuz dedi Hazreti Musa Aleyhisselam. 22 Kalu dediler ki ya toplum ama özellikle burada kast edilen buradakiler bu 12 görevli özellikle buradaki 10 ve onların dolayısıyla korkan toplum. Ya Musa Ey Musa İnne fîhe gavmen cebbarîn Orada çok zorba bir toplum var. Güçlü, kuvvetli, zorba bir toplum var orada. وَاِنَّا وَا لَنَّ دُخُولَهَا hatta يَخْرُجُوا Yemin olsun ki onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyeceğiz dediler asla. فَاِنْ فَا يَخْرُجُوا مِنْهَا فَاِنَّا دَاخِلُونَ Eğer onlar oradan çıkarlarsa biz oraya o zaman gireriz dediler hemen. Yani Hz. Musa aleyhisselamın ve Allah'ın cihat emrine itaat etmediler. Karşı geldiler. Pazarlık yapmaya baştılar. Kavimden korkmaya başladılar. İşte bize gelen haberlere göre oradaki toplum çok güçlü, kuvvetli, zorba bir toplummuş. Bu bir helak oluş demektir. Biz oraya girmeyiz dediler. Ha onlar oradan bir gün gelir kendilerinden çıkarlarsa biz de oraya gireriz dediler. Bu ne demek bu terem kardeşler? Bu bedel ödemeye hazır olmamak demek. Şimdi. Biz hep kafamızda bugünkü müminleri canlandıralım. Ama önce bir kısayı devam okuyalım inşallah. 23 Es-Sâd'da böyle. <raculâni> i̇ki kişi dedi ki, iki erkek. İki racul. Minellezîne yakhâfûne en amallâhu alayhim edhulû aleyhimul bâb. içinden Allah'ın kendilerine lütuf vermiş olan iki kişi şöyle dedi. Onların üzerine kapıdan girin. Fee iza dakhaltumū fe innakum Siz oraya bir girdiniz mi? Mutlaka onların üzerine galip geleceksiniz. Zaferi kazanacaksınız dediler. Ve vallahi fe Allah'a güvenin dediler. Allah'a tevekkül edin in kuntum mukminîn. Eğer iman eden insanlarsanız. Madem ki müminsiniz Allah'a güvenin dediler. İki kişinin dediği de işte biraz az dediğimiz rivayetlere göre Kalib bin Yuhanna, Yuşa bin Nun'larda böyle dedi muhterem kardeşler. Yani onların gücü, imkanları teknik durumları çok hakikaten fazladır. Fakat görüntüleri sizi korkutmasın sakın dediler. Bunlar çünkü görüntüye bakarak değerlendirmiyor. Bunlar vahye dayanarak, imana bakarak meseleyi değerlendiriyorlar. Onların cüsseleri, yapılar iridir fakat kalpleri çok zayıftır. Siz onların üzerine yürüdüğünüzde galip geleceksiniz demişlerdi. Niye? Çünkü Allah'a güveniyorsunuz ve sizin arkanızda Allah var. Korkacak bir şey yok dediler. İşte bugün bu imana sahip insanlar dünyanın hakikaten her yerinde görevlerini rahat yapabiliyorlar. Bu imana sahip olmayanlar karşısındaki düşmanın aynı o günkü amalikalar da olduğu gibi bugünkülerinde imkanlarından korkup geriye çekilip onlara karşı bin bir türlü taviz veriyorlar. Değil mi? Hiçbir fark yok arada. Böyle dedi bunlar. Eğer Allah'a iman ediyorsanız Allah'a tevekkül edin dediler. Acaba bu iki kişinin bu nasihatı tesir edebildi mi? Faydalı olabildi mi? Ne dersiniz? Bir bakın 24. ayet-i kerime. Estağfirullah. Dediler ki, bu isyan, isyankar, bu inkarcı, bu tahrifçi İsrailoğullar dediler ki, Ya Musa, ey Musa, inna len neduhuleha, aynı tekrar, len, te kesinlikle biz oraya asla girmeyeceğiz, ebeden, hiçbir zaman madamu fiha. Onlar orada bulunduğu müddetçe biz oraya asla girmeyeceğiz dediler. Ve şimdi biraz daha ileri gittiler küfürlerinde. Fezheb ente ve rabbuka feqatila inna hauna qa'idun. Estağfirullah. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız dediler. Dedikleri söz bu. Hazreti Musa'ya verdikleri nasihat karşısındaki cevapları bu. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturup bekleyeceğiz dediler. Allah'a karşı, Allah'ın gönderdiği elçiye karşı edepsizliğin, isyanın doruk, zirve noktası. Daha başka bir şey söylenemez muhtemel kardeşler. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada bekleyeceğiz dediler. Yani siz işi halledin haşa, biz bittikten sonra gelir güzelce yerleşiriz oraya demek istediler. Arada fark var. ashab kiram biliyorsunuz böyle bir cümleyi Kullanmıştı bir zamanlar. Ne demek diyeceksiniz. Fakat değişik kullanmışlardı. Peygamber aleyhisselatü vesselam onları cihada çağırdığında Ashab aleyhimusselam Allah onlardan razı olsun ne demişlerdi? Ya Resulallah. Bir defa onlar Ya Muhammed diye hitap etmezlerdi. Bakın ayetlerde hep Ya Musa diyorlar. Bakara suresini açıklamıştım bunu geçiyorum. Allah'ın peygamberine hep ismiyle hitap ediyorlar. Ya Musa. <gülüyor> ya Resulallah demişlerdi. Vallahi biz sana İsrail İsrailoğulları'nın dediği gibi demeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturup bekleyeceğiz demeyeceğiz ya Resulallah. Fakat biz şöyle diyeceğiz dediler. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz de sizinle beraberiz diyeceğiz dediler. Ve devam etmişlerdir muhtemem kardeşler ve demişlerdi ki, Sen dilediğini hükmet ya Resulallah. Sen dilediğin yere yürü. Vallahi biz hep senin yanındayız demişlerdi. Ne demişti saat bin Muaz Bedir Savaşı'ndan önce? peygamber aleyhisselam talimat istiyordu ya ya Resulallah vallahi sen bize şurada denizi göstersen ve onun üzerine yürüsen arkandan geliriz demişlerdi. Sahabe böyleydi aradaki fark bu muhterem kardeşler aradaki fark çok önemli bir fark şimdi şu soruyu kendimize soralım. Acaba biz ne derdik? Bugün bize gelip peygamber sorsa acaba biz ne deriz? Ben hiç cevaplandırmak istemiyorum bunu. Aslında bunun cevabını Hazreti Ömer radıyallahu anh veriyor. Bu büyük bir imtihan muhterem kardeşler. Bu büyük bir imtihan. Çünkü hakikaten karşıda zor bir düşman var. Senden kat kat büyük bir düşman var. Fakat sahabenin karşısında da büyük düşman vardı. Üç yüze bin Bedir'de. Korkmamışlardı ama. Çünkü meseleyi imanla bakıyorlardı. Savaşların hiçbir zaman sayıyla yenilmediğini biliyorlardı. Çünkü Allah onlara öyle öğretmişti. Hiçbir zaman savaşlar sayıyla ve imkanlarla dünyevi imkanlarla yenilmediğini Kur'an'daki zaferin hiçbir zaman böyle olmadığını biliyorlardı. İyi anlamışlardı bunu. Onun için dünyevi meselelere bakmıyorlardı. Hazreti Ömer ne diyordu muhteram kardeşler? İslam, İslam olmaz cemaat olmadıkça. İslam, İslam olmaz cemaat olmadıkça. Cemaat, cemaat olmaz emir olmadıkça. Emir, emir olmaz kendisine itaat edilmedikçe. Bak devlet bazında düşünmene gerek yok bunu. Yaşadığın toplumda ve o toplumdaki İslam cemaatiyle ilişkini düşün. Ondan sonra acaba bu küçük parantez içerisindeki imtihanla senin ilişkin nasıl? Acaba ileride Allah seni böyle bir büyük imtihanla karşı karşıya getirirse durumun nasıl olacak? Cema İslam İslam olmaz cemaat olmadıkça, cemaat cemaat olmaz emir olmadıkça. Emir emir olmaz. Kendisine itaat edilmedikçe diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Acaba biz ne derdik? Bu soruyu hakikaten herkes evine gittiğinde şöyle bir cevaplandırsın. Acaba bugün bize de o günkü Amalikadalar gibi birisine karşı peygamberden bir cihat emri gelmiş olsaydı acaba biz ne derdik? Ben Müslümanların büyük çoğunluğunun maalesef, çok korkunç büyük çoğunluğunun ne diyeceğini çok yakinen bilir gibiyim maalesef. Rabbim bizleri imtihanlar karşısında hakikaten şecatlı davranabilmeyi imtihanlara başarabilmeyi nasip eylesin. Amin. Bitiriyoruz inşallah. Kale. Hazreti Musa dedi ki artık onların bu edepsizliği karşısında onların bu isyanlarının zirvesi karşısında. Hazreti Musa aleyhisselam dedi ki Kale. Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi. İfadeye bakın. Musa aleyhisselam dedi ki Rabbim ben kendimden ve kardeşimden Hazreti Harun'u kastediyor. Ben kendimden ve kardeşinden başkasına hakim olamıyorum. Sözümü geçiremiyorum ya Rabbi dedi. Mağlubiyetini ilan etti Musa Aleyhisselam. Sözümü geçiremiyorum ya Rabbi dedi. Ve onları Allah'a havale etti. Bir peygamberin toplumunu Allah'a havale etmesi felaket demektir muhtemem kardeşler. Helak demektir. Fefruk beynena ve beynel kavmil fasikin Sonuç bizimle bu yoldan çıkmış fasıkların arasını artık ayır ya Rabbi dedi. Artık biz bunlarla beraber olamayız. Bakın net tavır. Tavır net muhterem kardeşler. Artık bir toplum, artık birisi bu kadar fıska girdi mi, isyan etti mi Allah'a karşı, ondan ayrılmak gerekiyor demek ki. Çünkü yoksa ne olur? Allah'ın azabı seni de yakalar. Allah'ın sünneti budur. Ayrılmadığın zaman Allah'ın azabı seni de yakalar. Net tavır koyman gerekiyor. Bu kadar nasihat, tebliğ, vahiy karşısında hala birisi isyanında diretiyorsa, o zaman ondan mutlaka ayrılman gerekiyor. Hz. Musa, Hakikaten durumu Rabbinden özür dileyerek acziyetini böyle edepli bir şekilde dua etti. Geldiği son noktayı gücünün bittiğini Allah'a şikayet etti. Ve adil hükmünle ya Rabbi bizimle bu isyankaların arasına ayır dedi. Aslında bu şikayeti peygamberimiz de yaptı muhterem kardeşler. Bilmiyorum farkında mıyız hiç? Kur'an okuyorsak farkındayızdır. Kur'an okumuyorsak tabi peygamberin şikayetinden de habersiz oluruz. Furkan suresini açıp okuyun. Orada peygamberin aleyhisselam bundan daha tehlikeli bir şikayetin olduğunu göreceğiz. Ne dedi peygamber aleyhisselam? Ya Rabbi inne kavmi tekezu hadel Kur'an'a mehcura. Rabbim benim kavmim bu Kur'an'ı terk ettiler ya Rabbi dedi. 2008-2009 bakın bu şikayet bugün aynen geçerli. Ya Rabbi benim kavmim şu Kur'an'ı terk ettiler ya Rabbi dedi. Öyle değil mi muhtemelen kardeşler? Kur'an'ı terk etti Müslümanlar. Bu Kur'an'ı Müslümanlar terk etti. Kur'an'ın olduğu ortamları terk ettiler. Kur'an'ın olmadığı ortamlara girdiler. Maalesef. Ve sonuç Allah Hazreti Musa'nın duasını kabul etti ve şöyle cevap verdi. 26 ve son ayet kelimemiz Kale. Allah buyurdu ki Fe inneha muharrametun aleyhim erba'ine sene. Öyleyse orası yani arz-ı mukaddes o kutsal topraklar, beldeler artık onlara 40 yıl boyunca yasaklanmıştır haram kılınmıştır. Yeti'hune fil ard. Şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşacaklar onlar. Fela te'se alel kavmil kafirin. Ey Musa artık sen bu yoldan çıkmış toplum için sakın ha Sen şikayetini Rabbine arz ettin. Allah da böyle kabul etti. Artık bunlar helak olacaklar demektir. Ne demek bu muhterem kardeşler? Orası onlara kırk yıl helak oldu. Bir rivayete göre diyor ki Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda kaldığı her güne karşılık bir yılla çarptı Allah Teala. 40 güne 40 yıl. 40 yıl Allah onları çöle mahkum kıldı. Ve bu sözü söyleyen cihad etmekten kaçan, düşmandan korkan, Allah'ın emrine, cihat emrine karşı gelen hiçbirisi diri kalmadı. Hiçbirisine Allah fetih nasip etmedi. Hepsi çölde helak olup gittiler. Tıh çölünde hepsi helak olup cezalandırılıp gittiler. O nesil tamamen yok oldu, onlardan Allah yeni bir nesil yetiştirdi fakat. Firavun'un zulmünde, köleliğinde yetişmiş, Kur'an'dan habersiz, onların kendi kitaplarından habersiz, peygamberden habersiz, köle zihniyetiyle yetişmiş hürriyeti ve hürriyetin değerinin farkında olmayan nesli helak etti Allah. Onun yerine Hazreti Musa'nın eğitiminde, dizinin dibinde yeni bir nesil yetiştirdi. 40 yıl sürdü, 40 yıl sürdü bu iş. Ve bu nesille, bu yeni nesille bu cihadı seven ölümü hayattan daha fazla seven bu nesille Allah Celle Celle artık ileriki dönemlerde fetih nasip etti. Ve oraları nefet fethettiler hakikaten. Onlara Allah zaferi nasip etti. Fakat bu iş uzun sürdü. Kolay olmadı muhterem kardeşler. İnşallah burada noktalayalım. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle bir kıssa bitti, bir kıssa başlayacak. Çok önemli bir kıssa başlayacak. Hazreti Adem'in iki oğlunun Mesele nasıl başlamıştı? Kıssası inşallah Habil Kabil meselesiyle. Maide suresi devam etsin inşallah bakalım nereye kadar gideriz. Bugünkü